95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İlç Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Nuran İmbiavına teşekkür ediyoruz. Evet bugün tabii ida Kasırgası'yla e, başlayalım. <gülüyor> i̇da e, bu yılki Atlantik Kasırga sezonunun en güçlü fırtınası, şey tropikal fırtınası ya da kasırgası olarak Louisiana e, New Orleans e, kentine <gülüyor> i̇ki gün önce çok güçlü bir giriş yaptı ee, ve 240 kilometre saatteki hızı ile e, bütün Amerika Birleşik Devletleri'ne e, vurmuş olan bugüne kadar kasırgaların en güçlü beşincisi e, oldu ve çok ilginç bir e, şey de tam 2005'te bundan 16 yıl önce 2005'teki Katrina büyük Katrina kasırgasının E, karaya çıktığı gün değil mi? Yani karaya haydi, vurduğu haydi, gün tam yıl, tam yıl dönümünde vurdu. Üstelik de çok benzer bir e, yol izleyerek yani onun neredeyse rotasını izleyip onun vurduğu yerin bir 40 kilometre falan galiba uzağına e, vurmuş merkezi. Çok ilginç bir tesadüf e, tabii bu. Yani bu ben artık herhalde bir tesadüf de. Izninle, yani 16 yıl önce Belki de dünyada ilk haber verenlerden biri olduk tesadüfen. Yani bir program sırasında Beysun Gökçin'le konuşurken bir de böyle Katrina diye bir kasırga korkusundan bahsediyor Bakalım ne olacak filan gibi bir ufacık cümleyle bahsetmişiz. Ondan sonra tarihin gördüğü en büyük, en yıkıcı kasırgalardan birine dönüştü. Böyle de bir kaydımız var yani. Evet yani Katrina kasırgası bu bölgeyi vuran, E, Meksika körfezinde vuran en büyük e, kasırga yani diğerleri e, Florida'yı falan tabii vuruyor onlara bir biraz bakarız belki e, ama bu neredeyse Katrina kadar kuvvetli fakat şunu fark ettim ben bu Ida'yı izlerken <gülüyor> artık biz bu kasırgalar kesmemeye başlamış yani e, yani hemen ilgi dağılıyor çünkü e, bir bakılıyor işte Ida kasırgası en büyük kasırga mı değil yani e, Katrina kasırgasında 1800 kişi ölmüştü. Yani e, New Orleans e, tamamen e, yerle bir olmuştu. E, i̇nsanlar çok uzun süre e, yerlerine dönememişlerdi falan. <gülüyor> Şimdi bakıyoruz. Ölü sayısı en son 5 olarak verildi galiba. Ve e, bu New Orleans'a Katrina'dan sonra yapılan e, bu setler anladığım kadarıyla biraz işe yaramış. Evet. Onun da etkisi var falan. Ve e, Ilgi de aldı ama e, aslında yani e, kazın ayağı tam öyle değil. E, hem iklim değiştiği bağlamında söyleyecek çok şey var. Hem de olayın büyüklüğü böyle uzaktan bakarak ya da e, birkaç <gülüyor> kasırga videosu izleyerek anlaşılmıyor. New York Times'ta e, dün akşam çıkan e, aslında bugün de güncellenen bir haber. E, İda'nın yarattığı yıkımı, Louisiana'nın sadece New Orleans'ta da değil, New Orleans çevresindeki kentlerde yarattığı yıkımı anlatıyor. Elektrikler, bir milyon kişinin elektriği hala yok ve haftalarca e, insanların elektriği olmayacak. Yollar kapalı, su, e, akan su yok, e, işte kanalizasyon yok. Pek çok yerde tamamen gitmiş bu e, hizmetler, ortadan kalkmış. Ve e, şeyler e, New Orleans'da e, e, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Saat 8'den sonra akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Herhalde daha çok e, bu işte yağmacılar falan e, onlara karşı olsa gerek. Çünkü elektrik yok, e, dükkanlar vesaire her taraf zaten yıkılmış durumda. E, dolayısıyla e, bu bizim... Uzaktan bakarak gördüğümüzden çok daha büyük bir felakete e, benziyor. Diyor ki e, Louisiana valisi e, John Bel Edwards, Edwards e, bu eyaletin normal zamana ne zaman döneceği ve e, ayrılmış olan yani bu bölgeden e, kasırgadan önce kaçmış olanların ne zaman geri dönebileceği konusunda bir tahminimiz yok demiş. New York Times'a. E, ve demiş ki e, şu anda e, altyapı yani hayatın sürmesini sağlayacak olan altyapının büyük bir kısmı ya yok ya da çalışmıyor. E, dolayısıyla eğer tahliye ettiyseniz e, yani tahliye olduysanız geri dönmeyin sakın demiş. E, bu beş kişinin ölmesi meselesi de bunu tam doğru yani New York Times'da beş diyor ama başka yerlerde bir diyordu. Yakın zamana kadar bilmiyorum. Ee, onun da işte daha çok e, devrilen ağaçların altında kalan insanlar galiba. E, hatta bir de e, Wikipedia'da okudum artık doğru mudur bilmiyorum. Biraz abartma gibi geldi ama e, sel sularının içerisinde yürüyen ya da orada bulunan bir kişiyi de timsahın kaptığı gibi bir haber vardı. Artık. Doğru mudur bilmiyorum. Bis bir nehri. Dolayısıyla yani bilim insanlarının ben de şunu ilave edeyim bilim insanların en çok üzerinde durduğu iklim bilimcilerin de en çok üzerinde durduğu noktalardan biri hızın bu kadar önceden kestirilemez hale gelmesi artık yani ne kadar süreceğini de ve nasıl şiddetlenip şiddetlenmeyeceğini de kestirmek geleneksel yöntemlerle bugüne kadar uygulanan yöntemlerle o kadar artık eskisi gibi kolay olmuyormuş. Böyle de bir ciddi problem var yani. Evet. E, bu arada tabii elektriklerin olmaması aynı zamanda e, şunu da unutmamak lazım. Bu kasırganın ardından çok büyük bir sıcak dalgası da ve aşırı nem de gelmiş. Dolayısıyla klimalarda çalışmıyor tabii hiçbir yerde. Yani bu tür e, hani e, Yaşamı sürdürememenin şeylerinden, gerekçelerinden bir tanesi de sıcakların çok fazla bastırmış olması. Ee, bir şey vardı ona bir bakayım. Ee, Paul şey, Ronald Dufresne diye 63 yaşında bir kişi bu kasırgalar konusunda falan da tecrübeli anladığım kadarıyla bir Louisiana sakini. Demiş ki Katrina bu yaşadığımızın yanında piknik gibi bir şeydi demiş. Bu da ilginç. Yani herhalde onun bulunduğu yeri daha şiddetli vurmuş olsa gerek. Bu seferki İda Kasırgası. Ve şey demiş yani pek çok çevremizdeki evlerin çatıları falan uçtu ve yandaki bahçelere yığılmış durumda. Yani dolayısıyla bunları toparlamak bile pek mümkün olmayacak. Kolay olmayacak demiş. Zaten şey de, yönetim de E, vali e, diyor, eyalet e, en çok işte su dağıtıyor falan orada kalanlara bir de tente dağıtıyormuş şu anda e, tente dağıtımı devam ediyormuş e, evet yani çok e, enteresan bir hikaye ama eminim yine bu e, hızlı bir şekilde unutulacak oradaki Utulabilir. insanlar da evet, e, başlarının çaresine bakacaklar Gris'te güzel bir e, değerlendirme vardı Bu e, süper güçlü e, ida gibi süper güçlü kasırgaların arkasındaki bilim başlığını taşıyor. Orada da anlatıyor bu demin e, bahsettiğimiz şey e, aslında bu tür kasırgalar tabii doğrudan doğruya iklim değişikliği e, olmasaydı hiç olmayacaktı diye bir şey yok. Yani her zaman e, Atlantik'te kasırga oluyordu ama Bu sefer e, bu tür kategori 4'e çıkan, kategori 4 veya 5'e çıkan süper güçlü fırtına denen fırtınaların hızlanmasının eskisine göre çok tahmin edilemez hale geldiğini evet. söylüyorum. E, evet. Bunu da kastetmiştim demin ki, iyi ifade edemedim ama yani tahmin no, tam edilen... Da, tam da bu, evet. E, ya bu National Oceanic Atmospheric Administration'dan, NOAA'dan, Stephen Herring diye bir iklim bilimci demiş ki... Ee, bunun hani e, at şeyleri at atıf çalışmaları yapılmadan İda e, doğrudan doğruya ekibim değişimine bağlamadığı söyleyemeyiz. Bu, bu, hala çok dikkatli davranıyorlar. Ama demiş İda'nın gösterdiği davranış biçimi 2007'de olan dört kasırga Harvey, Irma, Jose ve Maria tip atıp aynı. Demiş. Ve onlar da e, aşırı sıcak e, bu Meksika körfezindeki aşırı sıcak e, su nedeniyle Çok ciddi ki bu arada Meksika köpesindeki su sıcaklığı normalin ki normal dediğimde 990'lar 90'ların 2,5-3 derece üstünde. Yani böyle çok hızlı ısınan bir sudan bahsediyoruz ve buradaki buharlaşma e, inanılmaz bir şey getiriyor. Yağış getiriyor yani şey diyor banyo suyu gibi. E, hamam suyu da, diye de çevirmek doğru olur herhalde bunu. Hamam suyu gibi. E, Meksika diyor ve çok hızlı bir şekilde tahmin edilemeyecek bir şekilde hızlanıyor diyor ve e, şey nedeniyle sadece bir derecelik ısınma nedeniyle atmosfer yüzde yedi daha fazla nem tutmaya başlıyor ki bu IPCC raporundan zaten e, ve dolayısıyla e, şeyi artık e, tahmin edemiyoruz. Kestirmek Hangi gün Evet, Michael Mann evet. da yani dünyanın önde gelen <gülüyor> iklim bilimcilerinden birisi de. Bunları çok net bir dille ortaya koydu erken bir teşhis koyarak yani şimdiki bu İda Kasırgası ile ilgili davranışları önceden kestirilemez hale geldi. Bu da zaten bir bilimsel bir gerçeklik demişti. Evet yani bu çok büyük kasırgaların mesela bir listesi var yine Wikipedia'da gördüm. Evet. ...Atlantik kasırgalarından Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyılarına vuran kasırgalar arasında 10 tane en güçlü kasırga saymışlar. İda yok henüz bunların arasına güncellememişler. İda'yı da kattığınız zaman bunlardan 5 tanesi yani 10 büyük kasırganın 5 tanesi 2000'den sonra zaten. Yani Katrina, Wilma, Ivan, Ike ve şimdi bunda da ekleyeceğiz, İda'yı da ekleyeceğiz. Evet. Ee, yani ya inanılır gibi değil aslında ta, ve bu ta, bu liste 1900'den başlıyor yani 20. yüzyılın başından itibaren en güçlü en yoğun 5 kasırganın 5'i son 20 yıl hatta 20 yıl bile değil, son 15 yılda. Son 15 yılda yani sürrealizm bir bilim kuru, gerçekten gerçekten bir şey. Aynı şey tabii bir de öbür yakaya geçersek Calder yangınından da bahsedelim. Muazzam bir boyut kazandı. Pek Türkiye'de de medyaya pek yansıdığı söylenir ama yani Daha bu sabah BBC'nin belirttiğine göre eyaletin kuzeyinde çok turistik bir mevki. Tahoe gölü nasıl okunuyor tam bilmiyorum. On binlerce kişinin anında tahliye edilmek zorunda kaldığı Calder adı verilen bu yangında 191 bin dönüm arazi yanıp kül olmuş. Yangının sadece %16'sı kontrol altına alınabilmiş. Haber böyleydi sabah. Ve bir hastane tamamen boşaltılmak zorunda kalmış. Kaliforniya, da... California değil mi? Evet, Kaliforniya'ydı. Kaldır yangınında yani doğuda kasırga, batıda da yangın kasırgası diyelim. Yani bir hastane alel acele boşaltılmış hastaları doktorlarıyla filan beraber başka hastaneye nakledilmiş, sevk edilmişler hastalar. Ve yangında da şimdilik 500 kişinin yaralandığı 700 mülkünde hasar gördüğü bildiriliyor. Yani çok ünlü bir tatil yeri orası South Lake Tahoe. 22 bin kişinin de tahliye edildiği acilen bölgeden. Yani ta, Dixie yangını vardı Eyalet tarihindeki ikinci en büyük yangın sekiz bin düğünümden fazla alan yok olmuştu şimdi de kaldır yangını yine devam ediyoruz yani hiç şimdiye kadar görülmemiş diyor Kaliforniya ve Amerika tarihinde de çok ciddi bir evet. tahliye şeyinden bahsediliyor Bir yandan da biraz daha kuzeye çıkarsak Grönland'da da aşırı erime yani bizim genellikle daha iyi göründüğü için kuzey kutbundaki erimeye yani kuzey kutbundaki arktiki buz erimesine bakıyoruz. Yani deniz buz erimesine bakıyoruz. Çünkü onu tabii altından deniz suyu çıktığı için uydu görüntüleri falan daha bariz. Fakat Grönland'da birazcık Ee, galiba dikkatimizden kaçıyor. Fakat Yeşil Gazete'de e, bir haber vardı. E, bunu ben e, Gris'te de görmüştüm ama Mashable'dan e, almış Yeşil Gazete bu haberi. E, Grand London üzerinden e, uçan e, bir NASA bilim insanı Josh Willis e, buzun aslında erimiş olmayan kısımlarının altında ki gölleri görüntülemiş. Yani E, zeminin altı eriyor. Ben öyle anladım yani en azından. Çok e, tuhaf bir şey. Ama yukarıdan baktığınız zaman bu tabakası mavi gibi görünüyor. E, fotoğrafları var. Ve bunlar e, koyu mavi alanlar erimiş su havuzlarını gösteriyor demiş. Yani e, daha açık mavi alanlarda karın suya doyduğu kar bataklıklarına ait demiş. Bunlar da genellikle bu tam bir su olarak değil ama herhalde Buzlu su gibi bir şey. Ee, okyanusa doğru uçsuz bucaksız nehirler oluşturarak e, akıyor demiş. E, şeyin Üstteki buz tabakası sağlam gibi görünüyor ama buzun altında devasa erimiş göller oluşuyor. Ve bir süre sonra da bunlar e, kırılacak e, ve tamamen eriyerek okyanusa akacak. Ve Willis ve ekibi de demiş ki ben e, hayatımda böyle bu ölçekte bir erime görmedim yani. Ee, uzun yıllardır, 25 yıldır bu sabakasının üstünde uçuyormuş e, ve her şeyi görüyormuş ama ben böyle bir erime görmedim demiş. E, tabii bu arada yağmur yağdı, onu da hatırlatalım. Yani Kur'an'ın zirvesine yağmur yağdı. Evet. Olacak iş, yani, olacak iş akadem, yani. Binlerce uyarı geliyor ama buna karşılıkta mesela Joe Biden'ın bütün verdiği vaatlerin aksine Yani kamu alanlarından, topraklarından ve göllerinden, nehirlerinden bir kısmını e, petrol ve doğalgaz aramaya açtığı, ruhsat vermeye başladığı gibi hakikaten tüyler ürpertici bir haber de vardı. Bir yandan Afganistan'dan çekilip zafer ilan ederken bir de bunu yapıyorlar. Ne diyeceğini insanın şaşırdığı anlar böyle. Çin de öyle. E, Greenpeace'in yaptığı bir şey yine Yeşil Gazete'deki haberden bakıyorum. Verdiği bütün iklim taahhütlerine rağmen 6 ayda 24 yeni kömürlük santral, evet. projesine, yani santral projesine onay vermiş de Yani Amerika ile Çin bu açıdan 200'lülükte de yarışıyorlar. yarışıyorlar. Şöyle, aynen öyle. Bir de yani son şeyi de ekleyelim diye yani bu dehşet verici bir başka 200'lülüğün. Yani yerine ağaç dikiyoruz daha ne istiyorsunuz diyen pek çok politikacı ve şirket var. Dünyanın dört bir tarafında, bunlara Türkiye'de dahil ama Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruması diye bir e, kurum Dünya Raporu yayınladı ve Dünya Ağaçlarının Durumu adlı raporda her üç ağaçtan biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya üstelik de dikilen ağaçlar da sabahleyin açık gazetede okuduk bu Kaliforniya yangınlarında milyonlarca ağaç yeni dikilen Ağaçta yanmış gene. <gülüyor> evet. Yani trajedinin boyutu anlatılabilecek evet. gibi değil. Evet. Bir müzik arası <gülüyor> verelim şimdi. Dün gece aldığımız bir haber. Türk musikisinin en önemli yorumcularından bir tanesi. İnci Çayırlı. 86 yaşında hayatını kaybetti. İnci Çayırlı aynı zamanda bir açık radyo programcısıydı değil mi? Evet Mahur Beste adlı programda da yer aldı. Evet e, İnci Çayırlı e, ya şimdi bir kaydıyla e, bir şarkıyla anacağız. Bu kayıt da ilginç onu da söyleyeyim. Ya yeni fark ettim. Yeni yüklenmiş zaten. E, bir plak kaydı değil. Bir film e, kaydı. İnci Çayırlı'nın hani Türk filmlerinde de e, ...yaptığı müzikler ya da söylediği şarkılar var... ...ama bu bir Fransız filmi... ...Alan Rob Grier'in... ...1963 yılında... ...çektiği ve... Hı. ...Türkiye'de, İstanbul'da çektiği... ...Ölümsüz Kadın filminde... Mortal. ...Evet, Immortal filminde... ...bir şarkı söylemiş... ...onun kaydını buldum... ...Nevesel Kökteş Bestesi... ...bu Nihavet makamında... Üsran'la Gönül Hep inler. Sevgili İnci Çayırlı'ya da bir günaydın diyoruz. Evet, İnci Çayırlı e, Türk musikisinin en önemli yorumcularından biri. Dün 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Biraz önce söylemeyi unuttum. Aynı zamanda kendisi e, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda da öğretim üyeliği yapmıştı. Evet, birkaç dakikamız var. Bir e, güzel haber kategorisinden bir haberle devam edelim. E, Penguin e, Klasikleri, yani işte yayın evi diyelim. Ee, bir yeni kanon başlatmış. Bir çevre e, edebiyatı ya da çevre yazının kanonu başlatmış. 20 kısa kitaptan e, oluşan, e, aralarında Greta Thunberg'in e, kitabı da var. Rachel Carson var, işte Bill McKibben var falan. Çok ilginç bir seçmeyle kısa bunlar. Yani yaklaşık 80-100 sayfalık. Oluşan, uh, Wimak Kibben, Amitav Ghosh, Arne Naomi Klein, Wangari Matai, James Lovelock, Aldo Leopold, Greta Thunberg, Timothy Morton, Michael Pollan, Terry Tempest Williams, Tim Flannery, Edward O. Wilson, Jared Diamond, Rachel Carson, Wendell Berry, uh, Robin Wall Kimmer, uh, Kimmer uh, Masanabu Fukuoka. Dai King ve George Monbiot. Yani çok ilginç bence. Hepsini o yüzden okudum. Çok güzel bir seçme e, yapmış ve hani kanon diye de özellikle belirtiyorlar. Bu güzel. Yani yeni bir aslında ne denir buna? Müfredat oluşuyor mu demek lazım? Evet. Bir çeşit müfredat. Benim de aklıma gelen kelime oydu. Yani kanon öyle kullanılabilecek bir kavram yani. Evet. Gerçekten bu çok önemli. E, Keşke hani Türkiye'de de son yıllarda bu konulardaki yayıncılık epey arttı gerçekten ama Türkiye'de de bu tür bir e, şey yapılsa yani özellikle kısa e, ince kitaplar, çabuk kolay okunabilecek kitaplar olması da herhalde e, önemli. Ve yani bir, bir tane. Kitap e, kilometre Taşı niteliğini de taşıdığı söylenebilecek <gülüyor> yazar ve kitaplar bunlar. Kesinlikle, tabii. Ee, yani e, aralarında işte daha önce Açık Yeşil'de e, üzerlerine hep konuştuğumuz e, Açık Yeşil kitaplarında da e, hep yer verdiğimiz isimler de var. Arna Nes gibi, Vangari Matai gibi, James Lavlock gibi e, isimler de var ama yeni isimler de var. Başta Greta olmak üzere e, ya da Amitav Ghosh gibi e, daha güncel isimler de var. Bu e, Bence önemli değişimler oluyor dünyada bu açıdan da. Ee, bir iki son haber ne olabilir diye bakıyorum. Madagaskar'daki kıtlık artık akıl almaz boyutlara vardı. Yine bir yeşil gazete haberi bu. Dört yıldır yağmur yağmıyor Madagaskar'da ve son kırk yıldır görülen en kötü kuraklık bütün tarımı mahvetmiş, yıkıma yol açmış. Ve Birleşmiş Milletler Madagaskar'ın dünyada iklim değişikliğinden kaynaklı kıtlık görülen ilk ülke olmak üzere olduğunu açıklamış. O evet. İlk ülke kısmı biraz e, şey olabilir gerçi. Yani, yani daha resmen, önce evet, tabii. Her, resmen ilan etmekte biraz güçlük çekiyorlar tabii herhalde o yüzden. Evet evet ben de öyle düşündüm zaten ama hemen de şeyi de hatırlatarak çıkalım 24 Eylül'de kesimler arası iklim adaleti için talebiyle büyük bir dünya çapında grev var ve etiketinde de sistemi kökünden değiştirelim. Yani Bir çeşit devrimci Uproot the system adı altında şu anda da saate bakıyorum iklim saatine. Onların iklim saatine 22 gün 13 saat 2 dakika ve 37, 36 35 saniye kaldı. Ama bu arada İngiltere'de de Glasgow öncesinde polis de sertleşiyor anladığım kadarıyla. Yani e, bu Extinction Rebellion'ın yaptığı eyleme bayağı sert müdahale etmiş. E, gö görüntüler çok ilginç. Bir e, otobüsün üzerine tırmanıp oradan eylemcileri indirmeye çalışan polis görüntüleri falan var. E, ve 10 bin polis Glasgow'da görevlendirecek diye bir şey okumuştum. Yani orada da epi bir şey bizi bekliyor. Ee, ilginç eylemler bizi bekliyor gibi görünüyor. Evet aynen öyle. Laskov'da bu arada hatırlatalım. 31 Ekim e, günü başlayacak. E, 12 Kasım'a kadar devam edecek. COP26. Onu da her zamanki gibi yakından izleyeceğiz. Evet bugünlük e, burada bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.